Balina hiçbir ünlü yazarı ilgilendirmez, balina avının hiçbir ünlü tarihçisi çıkmamıştır mı diyeceksiniz. Balina hiçbir ünlü yazarı ilgilendirmezmiş ha, balina avının hiçbir ünlü tarihçisi çıkmamış ha. Peki bizim deniz ejderhalarımızın öyküsünü ilk yazan kim? Koca Eyüp peygamber değil de kim? Peki bir balina seferinin tarihini ilk yazan kim? Kim olacak? Büyük Alfred değil mi? Bu güçlü kralın görkemli kalemiyle ocağın Norveçli balina avcısı Oder'dan çevirdiği neydi? Ya kim parlamentoda bizi öve öve göklere çıkardı? Edmund Brooke değil miydi? Kim? Gerçi bunların hepsi doğru ama diyeceksiniz balina avcılarının kendileri zavallı insanlardır. Damarlarında akan kan soylu değildir. Damarlarında akan kan soylu değildir ha. Kral kanına değişmem onların damarlarında akan kanı. Benjamin Franklin'in ninesi Mary Morrell, eskinden takıt göçmenlerindendi. Bu kadın, Folger soyundan yüzlerce zıpkıncının büyük anasıdır. Bunların hepsi, soylu Benjamin'in hısım akrabasıdır ve bugün bile dünyanın bir ucundan öbür ucuna zıpkın atıp durmaktadırlar. Evet, ama diyeceksiniz, her nedense balina avı, hiç kimselere göre saygıdeğer bir iş değildir. Balina avı saygıdeğer bir iş değildir ha? Kralların işidir balina avı. Eski İngiliz yasalarına göre balina, Kral balıdır. Evet, öyle demişler ama diyeceksiniz balina'nın kendisi hiç de üstün sayılmamış. Balina hiç de üstün sayılmamışa, bilin ki dünyanın başkentine giren bir Roma generali onuruna yapılan zafer şenliklerinde, ta Suriye kıyılarından getirilen balina kemikleri o davullu dümbelekli alayda en göze batan şey olmuştur. Madem öyle diyorsunuz, öyle olsun. Ama ne söyleseniz, nafile. Diyeceksiniz, balina avının gerçek bir büyüklüğü yoktur. Balina avının gerçek bir büyüklüğü yoktur ha? Bizim uğraşımızın büyüklüğüne gökler bile tanıklık eder. Güney yıldızlarından bir burcun adı Ketus, yani balina burcudur. Yeter artık. Şimdi çarın önünde şapkanızı başınıza geçirin ama kuyku ekin önünde çıkarın şapkanızı. Yeter diyorum size. Ömrü boyunca 350 balina avlamış bir adam tanırım. Benim gözümde bu adam, bir o kadar kaleyi ele geçirmekle övünen eski çağın o büyük komutanlarından daha şanlı şereflidir. Bana gelince, her nedense henüz bilinmeyen özlü bir değerim varsa Bu yalancı dünyada övünebileceğim bir ünü hak edersem, gelecekte yapılmaya değer bir işi başarabilirsem, öldüğüm zaman vasiyetnamemi açacak olanlar, daha doğrusu alacaklılarım, yazı masamda değerli sayılan yazılar bulurlarsa, bunun tüm şanını şerefini balinacılığa bağışlıyorum şimdiden. Çünkü benim Yale Kolejim, benim Harvard Üniversitem bir balina gemisi oldu. Balina avının büyüklüğünü su götürmez bir keskinlikle ortaya koyabilmek için yalnız gerçek olayları öne sürmek istiyorum. Ama bir avukat olayları öne sürdükten sonra akla uygun sanılarını da kullanmalıdır. Bu sanılar davasını destekleyeceğine göre bunlardan yararlanmayan bir avukatı ayıplamaz mısınız? Herkes bilir ki bugün bile krallarla kraliçeleri taç giyme törenlerinde görevlerine başlamadan önce tuzlu biberli bir yağla bir güzel oluştururlar. Bu işe ayrılmış görkemli bir tuz ve biber kabı bir de devletin sağladığı sirke ve zeytinyağı çanağı vardır. Tuz tam nasıl kullanılır bilmem ama kesin olarak bildiğim bir şey varsa o da şudur ki taç giyerken kralın başı bir salatanın göbeği gibi törenle yağlanır. Makine yağlar gibi beyninin çarkları iyi işlesin diye mi yaparlar bunu? Orasını da bilmem. Bu işin krallara layık olup olmadığı üstünde uzun uzun tartışılabilir. Çünkü günlük yaşantımızda saçlarına yağ süren ve başı yağ kokan bir adamı hor görür, küçümseriz. Gerçekten de olgun bir adam saçlarına ilaç olsun diye değil de süs olsun diye yağ sürerse kafasında bir bozukluk var demektir. Pek hayır da gelmez böylesinden. Ama burada üstünde durulacak şey şu, taç giyme törenlerinde kullanılan yağ hangi yağdır? Herhalde ne zeytinyağıdır bu, ne saç yağı, ne hint yağı, ne ayı yağı, ne balık yağı, ne morina yağı. Ne olabilir öyleyse? Olsa olsa yağların en tatlısı olan balina yağdır bu. Bozulmamış, tertemiz, ispermeçet yağı. Ey krallarına bağlı Britanyalılar! Unutmayın bunu. ''Krallarınızın, kraliçelerinizin taç giyme törenleri, biz balina avcıları sayesinde oluyor.'' Pequod'un ikinci kaptanı Starbuck, Kuaker soyundan bir nantakıtlı, uzun boylu, ağır başlı bir adam. Buzluk kıyılarda doğmuştu ama sıcak ülkelerin güneşine de dayanabilirdi teni. Çünkü çifte kavrulmuş peksimet gibi sertti. Hint adalarına giden bira kapalı şişelerde bozulur da onun sağlam kanı bozulmaz.'' Bir kıtlık kuraklık zamanında dünyaya gelmiş olsa gerek ya da ülkesinde pek ünlü olan perhiz günlerinde. Otuz kadar kuru yaz geçirmişe benziyordu. Bu yazlar bedenindeki tüm fazlalıkları eritmişti sanki. Zayıflığı ne kaygılardan ve üzüntülerden ileri geliyordu ne de bedenini kemiren bir hastalıktan. Bu zayıflık adamın bir çeşit yoğunlaşmasından ileri geliyordu sadece. Starbuck hiç de çirkin sayılmazdı. Tersine. Pürüzsüz, gergin derisi, bedenle tıpatıp oturmuş gibiydi. Etini, kemiğini sıkı sıkı saran bu derinin içinde, Starbuck yeniden yaşama kavuşan, güçlü kuvvetli bir Mısır mumyasını andırıyordu. Şimdi nasılsa gelecek çağlarda da hep öyle olacaktı. İster kutup karlarında olsun, ister kızgın güneşlerin altında, sağlam bir kronometre gibi içten gelen canlılığın her çeşit ikliminde garantisi vardı. Ona bakan, gözlerinin içinde ömrü boyunca kılı kıpırdamadan göğüs gerdiği binlerce belanın hala silinmemiş izlerini görürdü. Starbuck, kuru laflarla değil, iş yaparak yaşayan, ağırbaşlı, sağlam bir insandı. Bununla beraber bu gözü tok, yüreği pek adamda, kimi özellikler vardı ki ara sıra bunlar tüm öteki özelliklerini etkiliyor ve hatta bazen hepsinden üste çıkıyordu. Starbuck bir denizciden beklenmeyecek kadar dürüst kafalı ve derin duyguluydu. Sular üstündeki yaşantısının yabansı yalnızlığı boş inançlara sürüklemişti onu. Ama kimi yaratılışlarda bilgisizlikten çok zekadan doğan boş inançlardır bunlar. Starbuck'ın dış dünyası belirtilerle, iç dünyası ön sezilerle doluydu. Demir gibi ruhunu zaman zaman sarsan bu boş inançlardan başka bir de ta uzaklardan keypten gelen genç karısıyla çocuğunun anıları sert yaratılışını yumuşatıyordu. Bu çeşit duygular balina avının türlü serüvenleri ve beraları içinde pişmiş, temiz yürekli insanların her şeye meydan okuyan yiğitliğini gevşetir zaman zaman. Ben sandalımla balinadan korkmayan adam istemem derdi Starbuck. Şunu demek isterdi bununla. En yararlı, en güvenilir yiğitlik, tehlikeyi açıkça görenlerin yiğitliğidir. Ve hiç korkmayan bir adam, bu işte bir korkaktan daha tehlikelidir arkadaşları için. Üçüncü kaptan Stab, evet öyle diyordu. Starbuck balina avında eşi bulunmayacak kadar temkinli bir adamdır. Ama Stab'ın ya da herhangi başka bir balina avcısının ağzında bu temkinli sözünün tam ne demek olduğunu şimdi anlayacağız. Starbuck belalar arayan bir çağ şövalyesi değildi. Onun yiğitliği bir duygu değil, bir tehlikede elinin altında bulunan işe yarar bir şeydi sadece. Hem sonra belki de onun açısından balina işinde yiğitlik, sığır eti ya da ekmek gibi geminin ana gereçlerinden biriydi. Yiğitliği budalaca çarçur etmeye gelmezdi. Bu düşünceyle Starbuck, güneş battıktan sonra denize sandal indirmek istemez, üstüne fazla yürüyen bir balina ile ille de savaşmaya kalkmazdı. Çünkü derdi, ben balina öldürüp ekmek paramı kazanayım diye bu belalı denizlere açıldım, balinalar beni öldürsün diye değil. İnat yüzünden yüzlerce adamın öldüğünü çok iyi biliyordu. Babasının ölümü böyle olmamış mıydı? Kardeşinin paramparça gövdesi dibi bilinmez denizlerde kalmamış mıydı bu yüzden? İçindeki bu anılara ve demin söylediğimiz boş inançlarına karşın, Starbuck'ın yine de yiğitliğini koruması, onun gözüpekliğinin nedenli büyük olduğunu gösteriyordu. Ama bir insanın bunca korkunç deneyler, bunca acı anılarla yaşaması doğaya aykırı bir şeydir. Yüreğinde birikip duran tüm bunlar, günün birinde fırsatını bulup patlak verebilir. Bütün cesaretini bir anda yakıp kül edebilir. Nedenli yiğit de olsa, Starbuck'ın ki bir başka türlü yiğitlikti. Kimi yiğit insanlar, denizlerle, rüzgarlarla balinalarla ya da bu dünyanın akıl almaz herhangi bir belasıyla çarpışırken, sapasağlam kalırlar da... Azgın ve güçlü bir insanın çatık alnıyla uyandırdığı korkuya, ruhtan geldiği için daha da belalı olan bu korkuya dayanamazlar. Ama bu öykümüzde zavallı Starbuck'ın yiğitliği yıkılacak olsa bile benim bunu yazmaya elim varmaz. Çünkü yiğit bir ruhun nasıl düştüğünü açığa vurmak acı bir şeydir. İnsanlar para çıkarlarına dayanan ortaklıklar olarak ya da bir millet olarak kötü görünebilirler, aşağılık budala katil olabilirler, yüzlerinden bayağılık anlamsızlık akabilir. Ama kafamızdaki insan kavramı öyle soylu ve pırıl pırıl, öyle yüce ve öyle şanlıdır ki onda bir yüz karası görür görmez hepimiz en süslü örtülerimizi hemen üstüne atıp saklamalıyız bu lekeyi. Tüm ahlak yıkıntılarına karşın içimizin derinlerinde duyduğumuz tertemiz insanlık olduğu gibi kalır ve yiğitliğini yitiren bir adamın çıplaklığı karşısında insanlığımızın yüreği kan ağlar. Dindarlar bile böylesine bir ayıp karşısında büsbütün susmayıp buna göz yuman kadere çıkışırlar. Ama bu insan yüceliği kralların, rütbelerin, cübbelerin yüceliği değildir. Bu yalın, bu bereketli yücelik kazmayı kaldıran kolda, Çivi çakan bilekte ışıldar. Halkın yüceliğidir bu. Ve Tanrı, mutlak ulu Tanrı'nın ta kendisidir. Her bir yana saçmıştır bu yüceliği. Halktan oluşan her devletin hem özü hem de çevresi olan mutlak ulu Tanrı. O her yeri saran varlık. O tanrısal eşitliğimizin kanıtı. Yoksul gemicilere, dinsizlere, yiğitlere, karanlık ama yüksek değerler verirsem, onları bir tragedyanın renklerine bürürsem, en dertli, belki de en sefil anlarını kimi zaman göklere çıkarırsam, şu işçinin koluna nurlar yağdırırsam, onun yıkımlar içinde batan güneşinin üstüne bir ebem kuşağı gelersem, bana saldıracak olanlara karşı Koru beni, ey eşitliğin tanrısı, doğruluğun tanrısı, ey sen ki benim gibilerin üstüne insanlığın görkemli kaftanını örtmüşsün. Destekle beni, yüce halk tanrısı, sen ki güneşten kapkara yanmış pranga mahkumu, bünyana şiirin ak incisini bağışladın. Sen ki yaşlı Cervantes'in kırık ve yoksul koluna en ince dövülmüş altından çelenkler sardın. Sanki Andrew Jackson'ı çakıl taşlarını andıran halk insanları arasından alıp bir savaş atına bindirdin. Kral tahtlarından daha yücelere çıkarttın. Senki bu dünyada ileriye attığın her güçlü adımda krallardan her zaman daha soylu olan yiğitlerini halktan seçersin. Destekle beni ey Tanrı. Stap geminin üçüncü kaptanıydı. Kod burnunda doğmuştu bundan ötürü de gemide ona kodlu derlerdi. Her şeyi oluruna bırakan bir adam. Ne yiğit ne de korkak. Önüne çıkan belaları kayıtsızca karşılardı. Balina avının en çetin anlarında bir yıl için gündelikle tutulmuş bir doğramacı gibi, kılı kıpırdamadan sessiz sedasız çalışırdı. Ölüm kalım savaşlarında sandalına rahat rahat, keyifli ve kaygısız kumanda ederdi. Sanki bu savaşlar bir şölen, tayfası da birer konukmuş gibi. Sandaldaki yerini seçerken de oturduğu yerin rahat olmasını isteyen yaşlı bir arabacı kadar titizdi. Balinanın yanı başında ölümle burun burunayken amansız mızrağını hiç oralı olmadan soğuk kanlılıkla kullanırdı. Islık çalarak tokmağını sallayan bir tenekeci gibi. En azgın canavara rampa etmişken keyifli halk havaları mırıldanırdı. Savaşları kanıksamış, stap için ölümün korkunç ağzı rahat bir koltuk haline gelmişti. ''Ölüm ne anlam taşıyordu ona göre? Allah bilir. Belki de hiç düşünmüyordu bunun ne demek olduğunu.''